Hoşafçının tevessülden ne kastettiği Hoşafçının tevessülden ne kastettiğine bakalım. Sayfa 83'te demiş ki sayfa 83'te özellikle tasavvuf ehlinin kastettiği tevessül ise daha ziyade başta peygamberler olmak üzere vefat etmiş olan salih zatlar veliler vesile kılınarak Allah'tan bir şey istemek, arzu edilen bir şeyin elde edilmesi veya arzu edilmeyen bir şeyin def edilmesi için ona dua ve ilticada bulunmaktır. Dikkat ediniz. Sayfa 83'te demiş ki sözde Tevessülün ne olduğunu tarif ediyor. Tasavvuf ehlinin kastettiği tevessül ise, demek ki bu tevessül de göre, yani tasavvuf ehlinin kastettiği, Şiilerin kastettiği, Sünnilerin kastettiği, Ashabın kastettiği, böyle bir şey var demek ki. Diyor ki, özellikle tasavvuf ehlinin kastettiği tevessül ise, daha ziyade, başta peygamberler olmak üzere, Vefat etmiş olan salih zatlar Vefaat etmiş olan salih zatlar veliler vesile kılınarak Allah'tan bir şey istemek. Vefaat etmiş olan salih zatlar veliler vesile kılınarak Allah'tan bir şey istemek. Arzu edilen bir şeyin elde edilmesi veya arzu edilmeyen bir şeyin defedilmesi için ona dua ve ilticada bulunmaktır. Zat ile tevessülü ihtiva eden dua cümlelerinde filan zatın Allah nezdindeki yeri ve mevki hakkı için hatırına gibi ifadelerde bulunabilmektedir. Zat ile tevessülü ihtiva eden dua cümlelerinde filan zatın Allah'ın neredindeki yeri ve mevkii, makamı, mekanı, cah hakkı için hatırına gibi ifadeler de bulunabilmektedir. Allah'a ekber. İşte bu Ali Hoşafç'ın veya o anlayışın tevessülü ne manaya geldiğini, tevessülün tarifidir. Şere'i olarak tarifidir yani. Biz, bunu hatta bende yine bir kitap var. Onlardan, onların çıkardığı bir kitap. Yine o çevrenin bir kitabı. Mahmud Efendi çevreli, çevresinin bir kitabı. O kitapta aynı şekilde tevessülün tanımını böyle yapıyor. Diyorlar ki e, bu tanımı yaparken diyor ki Allah'tan Pardon, Allah'ın güzel isimleriyle diyor tevesül. İkincisi diyor ki bir kimseden şey, salih amellerle tevesül. Bir de diyor ölmüş salih kimselerin, salih zatlarının bu kişilerle tevesülde bulunmak diye böyle bir tanım yapıyor. inşallah biz şu an onların bu tanımı yaptıklarını sizle paylaşmış olduk. Onlar diyorlar ki vefat etmiş olan salih zatlar velileri vesile kılarak Allah'tan bir şey istemeyi de şere'i tevessül olarak tanımlıyor. Sayfa 83'te kitabında Kuşakçı. İttifakla meşru olan tevessül dua eden kimsenin Allah Azze ve Celle'nin güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla dua etmesi veya istediği hayrın ve çekindiği şerrin öncesinde ihlasla yapmış olduğu salih amellerini zikrederek bir mukaddime yapması ya da salih olduğuna kanaat getirdiği kimselerden kendisi için dua istemesini talep etmesidir. Demin Hoşafçı'nın yaptığı tevessül tanımını yaptık. Şimdi biz de diyoruz ki ittifakla meşru olan tevessül yani ehl sünnetin ilim ehli demişlerdir ki ittifak etmişlerdir bu konuda meşru olan tevessül şudur ki bir az önce de ifade ettim dua eden kimsenin Allah azze ve celle'nin güzel isimleri ve yüce sıfatlarıyla dua etmesi yani ne demek yüce isimleri ve sıfatları? Yani rızık isteyen kimsenin, yüce Rabbimizin rezzak ismiyle ve rezzak sıfatıyla ona tevessülde bulunması. Ya rezzak farzukni ya da ey rızkı veren Allah'ım beni rızıklandır demesi gibi. Ya gafur fağfirli ey gafur olan Rabbim beni e, mağfiret et demesi gibi. El-Ammin Aişe radiyallahu anh'ın dediği gibi Allah Resulü selam diyor Ramazan, ay, Ramazan ayı girdiğinde ona derdi ki e, Ramazan ayı girdiğinde en çok şununla dua ederdi. <gülüyor> Ey Allah'ım sen affedicisin, affı seversin, bizleri affet. Yani bir ismi afudur. Biliyorsunuz her isim aynı zamanda sıfattır yüce Rabbimiz. Dolayısıyla ihtiyacınıza karşılık verecek olan onun güzel isimleriyle tevessülde bulunmak meşru bir tevessül şeklidir ve bu konuda ittifak vardır. Örnek verecek olursak birisi budur. İnşallah daha değineceğiz bu konulara. Birisi budur, ikincisi Veya istediği hayrın ve çekindiği şerrin öncesinde ihlasla yapmış olduğu salih amellerini zikrederek bir mukaddime yapması. Yani şöyle hatırlayınız mağara arkadaşlarını hatırlayınız arkadaşlar. İnşallah bunlara değineceğiz. Yani bir amel işlediği zaman bir amel işlediği zaman veya bir şey isteyeceği zaman mesela diyelim ki evlenmek istiyor salih bir kadınla evlenmek istiyor salih bir kimseyle bir kızla evlenmek istiyor veya tam tersi salih bir erkekle evlenmek istiyor mümin bir kadın bir kız o zaman diyecek ki ya Rabbi ben falanca zamanda bir fakire tasaddukta bulunmuştum bir fakire tasaddukta bulunmuştum dolayısıyla ben bunu yaparken sadece senin rızanı gözetmiştim sen benim bu amelimden razı isen ya Rabbi benim e, hayırlı bir izdivaçla ya da bu evliliği hakkında hayır kıl ya da bir şeyden Allah'a sığınıyorsa aynı şekilde diyecek ki Ya Rabbi ben falanca vakitte falanca gece sadece senin rızanı gözeterek sana ibadet etmiştim secde etmiştim sana sığınmıştım Ya Rabbi sen benim bu amelimden razı isen beni, şu işimi bana kolaylaştır veya şu belayı benden uzaklaştır gibi e, aynı şekilde tevessülde bulunması ittifakla meşru bir tevessüldür. Niçin? Arkadaşlar mağarada hapsolmuş kimselerin halini hatırlayınız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara haber vermişti. İnşallah ilerleyen bölümlerde bunu haber vereceğiz. Bir üçüncüsü de bir üçüncüsü de salih olduğuna kanaat getirdiğin kimseden dua istemektir. Salih olduğuna kanaat ettiğin kimseden dua istemek. Yani benim burada sizden dua istemem gibi veya sizin benden istemeniz gibi kendisinde hayır gördüğünüz bir kimseye dersiniz ki benim bana dua et olur mu? Çünkü Allah Resulü ve Aleyhi bile Amar radıyallahu Anh'a hacca gittiği zaman Amar radiyallahu anh'a dedi ki beni duanda unutma. Dolayısıyla ashab da gelip Allah Resulü Aleyhisselatü Allah'a kendileri için dua etmesini istemişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam de bunu yapıyordu. Mesela hukkaşa radiyallahu anh biliyorsunuz bu şeyle ilgili meselede ee, mesela cennete hesapsız girecek yetmiş bin kişiyle ilgili dedi ki Ey Allah'ın Resulü dedi Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua et de beni onlardan kılsın. Allah Resulü Vesselam de dua etti. Ve bir başka sahabe dedi ki Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'a dua et beni de onlardan kılsın. Dedi ki Hukka seni geçti dedi Aleyhisselatü Vesselam. Yani onun için etti o biri için etmedi. Ancak Aleyhisselatü Vesselam dua ettiği gibi başkasından da dua istemiştir. Allah Resulü Vesselam dolayısıyla sahih tevessülün bu olduğunu, bu üç husus olduğunu ben şu giriş bahsinde en azından daha iyi anlamanız için söylüyorum ki inşallah zaten konumuzu konumuzun e, kaplayan konumuzun esası bu olduğu için inşallah biz bunları detaylı bir şekilde hem e, bu hoşafçının, hoşafçının söylediklerine ve getirdiği sözde hadislere veya zayıflara, sahihlere neyse vereceğimiz cevaplarda da tekrar dile getireceğimizden inşallah bunları yeri geldikçe tekrar edeceğiz. Kitap ve sünnetin sahih ve sarih nasları ile Selezi Salih'in uygulamasında caiz ve meşru olan tevessül bu üç şeklin dışına çıkmamaktadır. Yani bu hem Sarih akıl hem kitap ve sünnet yani sahih nakil de bunu ortaya koymuştur ki bunun dışında bunun dışında bir başka bir başka e, tevessül şekli bilinmemekte veya bunların dışına çıkılmamaktadır. Dolayısıyla ölmüş veya hayatta olan bir kimsenin zatını öne sürerek, hoşafçının bahsettiği lafızlarla dua etmek, böyle bir tevessüle hüccet olabilecek sahih ve sarih bir delil bulunmadığı için caiz ve meşru değildir. Hatırlayınız Hoşafçı tevessülün tanımını yaparken ne demişti? Kendi kitabının sayfa 83'te demişti ki özellikle tasavvuf elinin kastettiği tevessül başta peygamberler olmak üzere vefaat etmiş olan salih zatlar, velileri vesile kılmak, Allah'tan bir şey istemek, arzu edilen bir şeyin elde edilmesi için o kişinin makamıyla veya şunla bununla Allah'a yönelmek gibi bir tanım yapmıştı. Dolayısıyla ölmüş veya hayatta olan bir kimsenin zatını öne sürerek, hoşafçının bahsettiği lafızlarla dua etmek, böyle bir tevessüle hüccet olabilecek sahih ve salih bir delil bulunmadığı için caiz ve meşru değildir. Allah'ın kitabı enbiya ve salihlerin yaptığı dua örnekleriyle doludur. Allah'ın kitabı enbiya ve salihlerin yaptığı dua örnekleriyle doludur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Sahih sünnetinde bizlere bir sürü özlü dua şekilleri öğretmiştir. Başta sahabe olmak üzere salih selefimizden de değişik münasebetlerle yaptıkları bir çok dua lafızları nakledilmiştir. Zat ile tevessülün meşru olduğunu ispat etmeye çalışan Hoşafçı Allah'ın kitabından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ve selefin tadbikatından sahih ve sarih olarak bahsettiği cümlelerle edilmiş bir tane dua örneği zikretseydi ya zat ile tevessülün meşru olduğunu ispat etmeye çalışan hoşafçı Allah'ın kitabından Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ve selefin dikkatinden sahih ve salih olarak bahsettiği cümlelerle edilmiş bir tane dua örneği zikretseydi ya yani hoşafçı madem sen tevessülün tanımını yaparken ölmüş peygamber ve salih zatların e, isimlerini vesile kılarak e, duada bulunmak diye tevessülde bulunmak diye tanım yaptın Madem öyle Allah'ın kitabında birçok dua var. Enbiyaların yaptığı dualardan haberler var. Mesela İbrahim Aleyhisselam'ın yaptığı dualar var. Veya diğer enbiyanın yaptığı dualar var. Allah Resulü'nün yaptığı dualar var. Sünnette yine aynı şekilde Esset Vesellem'den gelen dualar var. Ve selefin bizzat kendilerinin yaptığı dualar var. Madem bu tanımı yaptın kendi tanımına destek mahiyetinde niçin Allah'ın kitabından ya da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden ya da efendim selefin tatbikatından örnekle bu tanıma bir destek bulma yoluna niçin gitmedi hoşafçı efendi sünnette olmayan bu dua ve tevessül edilebileceğini söylemeye çalışanlar, kitap ve sünnetteki dualarla dua edince, Allah kendilerine icabet etmedi de, o yüzden mi yeni yöntemler icat etmeye uğraşıyorlar? Sünnette olmayan bu lafızlar, yani biz sünnette görmedik, sünnette şöyle bir şey görmedik, Balanca, yani İbrahim Aleyhisselam'ın ismiyle sana sığınıyorum. Ya Rabbi Cebrail'in adına ya da Cebrail'in makamına mekanına ve cahi için dediğin, dendiğini biz bilmiyoruz. Ya da tevessülün tanımını bu şekilde yapanlar Enbiya'nın Ölmüş olan kimselerin enbiyanın ve salih zatların vesile kılınarak Allah'tan bir şey isteneceğini iddia edenler Acaba sünnette bu lafızları görmediler de kitap ve sünnetteki dualarla dua edince Allah kendilerine icabet etmediği için mi yeni yöntemler icat ettiler? Yani Kur'an ve sünnette öğretildiği şekliyle teveccühü niçin terk ettiler? Kur'an ve sünnette öğretildiği şekliyle duayı niçin terk ettiler? Yoksa Kur'an ve sünnetin öğrettiği şekliyle dua ederken yoksa Rabbimiz Subhanahu ve Teala onlara icabet etmiyordu da o yüzden mi teveccühe yeni bir tanım veya ek e, ekte bulundular. Yeni bir anlayış getirdiler. Farklı bir dua şekli, farklı bir duada lafız şekli ve temsil şekli kullanma cihetine gittiler. Acaba Kur'an ve sünnetin emrettiği, Kur'an ve sünnetin emrettiği dua şekli ile Allah Subhanahu ve Teala onların dualarına icabet mi etmiyordu kitap ve sünnette mevcut olan yüzlerce dua örneği kendilerine yetmedi de akıllarınca onların eksiğini mi tamamlamaya çalışıyorlar kitap ve sünnette mevcut olan yüzlerce dua örneği kendilerine yetmedi de akıllarınca onların eksikliğini mi tamamlamaya çalışıyorlar daha hayırlı olanı, daha düşük olanla mı değiştirmeye kalkışıyorsunuz? Bakara suresi 61. ayet. Daha hayırlı olanı, daha düşük olanla mı değiştirmeye kalkışıyorsunuz? Allahu akbar. Evet. Yine sayfa 10'da bu hoşafçı demiş ki Vahabi ve Selefinin <gülüyor> doğrusu Selefindir, yolundan gittiğini söyleyen Selefiler. Dikkat ediniz burada demiş ki Vahabi ve Selefinin yolundan gittiğini söyleyen Selefiler. Doğrusu burada e, Vahabi ve Selefinin değil, Selefin olması gerekir. O orada öyle demiş. Sayfa 10'da demiş ki Vahhabi ve Selefin yolundan gittiğini söyleyen Selefiler. Sayfa 93'te de Vahabilere Vahabi denilmesi görüşlerinin kaynaklarından biri olan doğrusu birisinin Muhammed bin Abdülvahab olmasından ötürüdür. Yani bu Vahabilere niçin Vahabi deniyor? Onu söylemiş sayfa 93'te. Demiş ki Muhammed bin Abdülvahab olmasından ötürüdür. Yani bunlar Muhammed bin Abdülvahab'ın görüşlerine uydukları için bunlara Vahabi denmektedir. Demiş. Sayfa 25'te de Vahabi ve benzeri düşünceleri olan kendilerine selefiler diyenlerin görüşlerinin kaynağı olan İbn Teymiye ifadelerini kullanmaktadır. Sayfa 25'te de demiş ki Vahhabi ve benzer düşünceleri olan Vahhabi ve benzer düşünceleri olan kendilerine selefiler diyenlerin görüşlerinin kaynağı olan İbn Teymiye ifadelerini kullanmaktadır. Allahu ekber yani e, neredeyse birileri birileri e, İbni Teymiye Rahimeullah'ı da e, Vahabi yapacaklar ya <gülüyor> aralarında aralarında e, 600-700 sene kadar bir zaman var neredeyse onu da Vahabi yapacaklar yani e, e, Muhammed bin Abdullah İbni Teymiye'den bu kadar sene sonra e, 7-8 asır sonra yaşadığı halde neredeyse onu da vahhabi yapacaklar. Aynı İmam Ebu Hanife'yi Matrudi yaptıkları gibi. Aynı İmam bu Hanife için diyorlar ki İmam Ebu Hanife Numan bin Sabit Akide'de Matrudi'dir. <gülüyor> Nasıl oluyor bu? <gülüyor> İmam Ebu Hanife İmam Matrudi'de ne kadar sene önce yaşamış. Yani böyle bir anlayış mı olur? Aralarında neredeyse iki buçuk asır var. Üç asır var. Hicri 300'lü yıllarda yaşamış. O biri ise e, hicretten, e, hicri 50-60 yıldır yani böyle bir şeydir. Çok fazla değildir yani. Dolayısıyla e, yani benim hatırladığım en azından şu an kafamdaki. Ancak onlar diyorlar ki neredeyse imam Ebu Hanife'yi madrudi yaptılar. Aynı İbn-i Teymiye'yi yaptıkları gibi. Yani Allah'a sığınırız. İşte burada da diyor ki Vahhabi ve benzer düşünceleri olan yani bizi kastediyor arkadaşlar. Yani buradan kastı selef akidesi üzerinde olmak olmaksa işte ben onlardan birisiyim. <gülüyor> Siz onlardan birisiniz. Vahhabi ve benzer düşünceleri düşünceleri olan kendilerine selefiler diyenlerin görüşlerinin kaynağı olan İbn Teymiyye ifadelerini kullanmaktadır. Öncelikle şunu belirtelim ki şu zamana kadar yeryüzünde kendilerine vahhabi diyen bir insan topluluğu görmedik. Gerçekten ben demin benim dedim ama ben kendilerine biz Vahabiyiz diyen bir topluluk e, böyle bir topluluğu biz görmedik bugüne kadar. Gören var mı biz bilmiyoruz ancak bunlar diyorlar ki Vahabiler. Vahabiler kim biz bilmiyoruz. Yani Kendilerini böyle tanımlayan kimse bilmiyoruz. Kendilerine Vahabi diyen bir insan topluluğu görmedik. Eğer hoşafçı görmüşse bize de göstersin. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Bundan 10-15 gün önce bir yerde konuşuyoruz. 50-60 yaşlarında bir amca vardı. Ee, dedi ki Suriye'deki olayları konuşuyorduk böyle bir yerde denk geldik. Dedi ki gerçekten dedi bu Suriye'deki olayların arkasında dedi Şiiler var dedi. Ee, İran var dedi. Biz de eskiden İran'ı çok severdik ama dedi ne zalimmiş dedi ne kainmiş dedi. Ben dedim ki Resulullah ne güzel dedim ya bu adam hakkı görmüş yani. Gerçekten olayları güzel tahlil ediyor. Bunun bilinmesi beni sevindirdi. Arkasından dedi ki Şiilerden ve dedi Vahabilerden de uzak olmak gerekir dedi. Allahu ekber arkasından geldiği yer tehlikeli oldu. Dedi ki Vahabilerden de uzak olmak gerekir dedi. Ben dedim ki niçin dedim yani kimdir bu Vahabiler dedim. Yok ok, yok ok dedi onlardan da uzak duracaksın. Tamam da dedim ben Vahabiyim dedim yani işte o dediğim Vahabilerden birisi benim. Niçin uzak duruyorsun sen bir söyle bakayım yani sen e, Vahabiden kastettiğin nedir? Neyse bu sebeputu kandı. Şimdi bu sözü söyledi ama ben kendisine ayetin dediği gibi hadi bize delillerinizi getirin. Tamam dedim sen diyorsun ne vahhabilerden uzak duralım. Lütfen söyler misin? Niçin uzak duralım ve kimdir bu vahhabiler? Etti etmedi kaçacak bir delik arıyor bir tek kelime bulamıyor. En son ağzından şunlar döküldü. Şunu söyleyebildi. Onlar dedi namaz kılmayanı kafir sayıyorlar dedi. <gülüyor> ben şöyle söyledim kendisine. Tamam dedim. Bu mu dedim sebep? Evet dedi. Peki dedim ben sana şunu söyleyeyim. Kaç tane mezhep var dedim. Dedi ki dört tane mezhep var dedi. Bunlar dedim hak mıdır dedim. Evet dedi haktır dedim. Dedi. Sayar mısın dedim hangileri olduğunu. Dedi ki. Ee, Hanefiler dedi Şafiler dedi Malikiler dedi Bir de Hanbeliler dedi Peki dedim Ben sana şunu söyleyeyim dedim Sen dedim Namaz kılmayanı Kafir saydıkları için Vahabilerden uzak duralım diyorsun Ancak Hak saydığın mezheplerden Bir tanesi Hanbeli dedin Ahmed İbni Hanbel Namaz kılmayanı kafir sayar Ancak bu mezhepleri sayarken Onu hak mezheplerden saydın ve senin Vahhabi dediklerin de bunlar dedim Hanbelidirler Ahmed İbni Hanbel'e uyarlar şimdi sen şimdi sen bunu Hanbeliler için dedin ki hakla ve onların görüşü namaz kılmayanı efendim, kafir saymalarıdır yalnız şunu da bilmeni isterim dedim dikkat ediniz Muhammed bin Abdülvahhab Allah ona rahmet etsin Muhammed bin Abdülvahhab bu konuda Ahmet İbni Hanbel'e katılmıyor. Yani o namaz kılmayanı kafir saymıyordu. Muhammed bin Abdülvahhab'ın bizzat kendisi. Yani biliyorsunuz bu konuda müteahhirin alimlerle öncekiler arasında ihtilaf var. Yani bütün selefin alimleri bu konuda ittifak etmediler. O yüzden biz muteber ihtilaf diyoruz. Neyse bizim konumuz bu değil. İnşallah konuyla ilgili soru olursa ona cevap veririz. Ee, ancak şuna dikkat ediniz. Yani tanımıyorlar, tanımadan karalama kampanyası var. Burada da bu hocaya, bu e, Ali Hoşafçı'ya deniyor ki biz kendisini Vahhabiler diye tanımlayan bir topluluk tanımıyoruz. Eğer Hoşafçı böyle bir topluluk gördüyse böyle bir topluluk böyle bir topluluk biliyorsa bize de göstersin aynı şunun gibi yani ben diyorum ki ben diyorum ki ben benim ismim falandır örnek benim ismim İbrahim'dir şimdi oradan birisi çıkıp bana başka bir isim taksa başka bir isim taksa ben desem ki ben falan şöyle inanıyorum ancak o bana iftira ede, ederek benim inancımı çarp, çarpıtsa kim haklıdır? Benim adım İbrahim'dir. Birisi çıkıp derse ki efendim ee, falanlar dese yani veya semaviciler diyelim, semavici diyelim veya veya işte efendime söyleyeyim ee, şucu bucu dese, böyle bir isim taksa bana, ben niye üstüme alınayım yani? Niye üstüme alınayım? Ben ben Müslümanım ve böylelikle ben ismimi size söylüyorum bana deniyor ki ee, Vahabiler deniliyor. Halbuki burada da çok oyun var çok tuzak var şöyle ki niçin İmam Ebu Hanife'ye uyana diyorsunuz ki Hanefi. İmam-ı Şafi'ye uyana diyorsunuz Şafi'yi, İmam Malik'e uyana Malik'i, Ahmet-i Muhambele'ye uyana Hanbeli. Efendim Ahu Kadir Geylani'ye uyanak Kadiri diyorsunuz. Rıfai diyorsunuz. Yani kişi kime uyuyorsa ona nispet ediliyor. Onun ismine nispet ediliyor. Onun ismine nispet ediliyor. Aynı mesela Yahudilere Musevi deniliyor. Hristiyanlara İsevi deniliyor. Niçin? Kime uymuşlarsa kime uymuşlarsa ona nispet ediliyorlar. Peki niçin Muhammed bin Abdül uyanlar onun ismi Muhammed'dir. Niçin Muhammed demiyorlar da Vahhab diyorlar? Onun ismi Muhammed'dir. İlle desiz. bugün bu akideyi savunanları o kişiye nispet edecekseniz o zaman ona nispet edeceğiniz kişilere Muhammed'i demeniz gerekir. Muhammed'i çünkü onun adı Muhammedi'dir. Nasıl? İsevi, Musevi dendiği gibi. Ha, İşte bu İslam düşmanları dediler ki buna eğer Muhammedi dersek insanlar bu kişiye düşmanlık göstermezler. Yani veya bu anlayışa düşmanlık etmezler. Niçin? Çünkü insanlarda Muhammed ismine karşı sempati var. Muhammed onların nebilerinin ismidir. Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla böyle karalanmaya daha müsait bir şey olsun. Ne olsun? Vahhab olsun. Bunlara Muhammed, Muhammed'in babası olan, onun babasının adı Vahhab'dır. Muhammed bin Abdullaha Dikkat ediniz. Abdülvahhab'ın oğlu Muhammed. Yani bu düşünceye, bu inanca, selefin inancını müceddit olarak yani ortaya çıkıp tekrar savunan ve bunun mücadelesini veren bu kişiyi Muhammed bin Abdülvahhab'dır. Aynı benim ismim İbrahim, babamın adı Ahmet. Ben diyorum ki şu an siz veya benim talebelerim benim gibi inanıyor ve benim fikirlerimi savuruyorlarsa lütfen söyler misiniz? Onlar bana mı nispet edilirler yoksa babama mı nispet edilirler? Yani İbrahim'i mi denilecek yoksa Ahmedi mi denilecek? Gerçekten bana nispet edilmesi gerekir benim talebelerim. Veya benim düşüncelerimi savunanlar. Niçin benim babama nispet ediliyorlar? Çünkü benim babam, benim ismimle düşmanlık edemezlerdi. Çünkü onun ismi Muhammed'di. Ne yaptılar? Vahhab ismini getirdiler. Babasının ismi ismine nispet ettiler Vahhabiliği. Ancak Vahhab da Yüce Rabbimizin güzel isimlerinden bir isimdir. Bugün buna düşmanlık eden Müslümanlar, niçin e, Subhanallah Sırf Vahabi ismine karşı bir düşmanlık ediyor ama Vahabilik nedir hiçbir şey bilmiyor. Aynı bir gün ihlasdan yoksun bir sapıklık üzere olan bu ihlas ihlas hani bu evaletleri falan yapıyorlar evaletleri zannediyorum bir şu ben arzası vardı o sebeple gitmiştim oraya gittim ee, hakikat neşriyatın kitapları var. Ancak bunlar hakikattan da uzaklar. Ben onlara dalalet neşriyat diyorum. Yani sapıklık neşriyatı. Bana bir kitap hediye ettiler. Bana dediler ki yine size kitap hediye edelim. Aldım kitabı. Kitabı bir açtım. Dediler ki e, orada kitapta şöyle yazıyor. Vahabiler şöyledir. Vahabiler böyledir. Onlardan sakınmak lazım. Bilmem ne. Hemen o kitabı bana veren ne? Dedim ki siz bu kitabı okudunuz mu? Dedi ki evet. Bakınız dedim bu kitapta Vahabilere düşmanlık etmeyi yazıyor. Onlardan sakınılması gerektiğini yazıyor. Ancak ben bu Vahabilerle ilgili biraz bilgi edinmek istiyorum. Lütfen Vahabilerin kim olduğunu bana anlatır mısınız dedim. Şöyle bir durdu dedi ki, Onlar dedi aşırı gidenler dedi. Hangi konuda aşırı gidiyorlar dedim. Lütfen onları bana söylerseniz, Bu konuda, bu konuda beni aydınlatmış olursunuz beni aydınlatırsanız ben size dua ederim ve ben hakikati görmüş olurum. Lütfen hangi konuda aşırıya gittiklerini söyler misiniz? Yani bunlar namaz 15 vakit mi diyorlar? Üç ay oruç tutulmalı, üç ay ramazan orucu, 3 ay sürmeli mi diyorlar? Ya da hac her sene mi farzdır diyorlar, ne diyorlar? Nasıl aşırılar? Yani dedi ben, ben pek bilmem de dedi falanca e, ustayı çağıralım onunla konuşun. Neyse başınızı ağrıtmayın bunlar geldiler oturduk bir tek kelime edemediler. Dedim ki de siz Buhari ve müslüme iman ediyor musunuz? Evet. Hadislerin sahiliğine iman ediyor musunuz? Evet. Oradan hadis naklediyorum onlara. Allah Resulü ve Ali radiyallahu anh diyor ya atına din git yeri bir karıştan fazla geçen kabirleri yerle bir et. Muhammed bin Abdullah bunu yaptığı için mi siz ona düşmanlık ediyorsunuz? Allah'tan başkasına ibadet edilmeyeceğini söylediği için mi ona düşmanlık ediyorsunuz? Tek bir ilah, hak ilah, hak mabudun Allah subhanehu ve teala olduğunu söylediği için mi siz ona düşmanlık ediyorsunuz? Ve böylece, böylece onların ve top, bütün toplumun cehaleti at açık ortaya çıkmış olmaktadır. Arkadaşlar siz hüccetinizi kayim edin. Cahilin cehaleti sizlere zarar vermez. Şer'e hiçbir gerekçeye dayanmadığı halde pardon biz böyle bir topluluk bilmiyoruz dedik. İkinci olarak en hayırlı üç nesil olan sahabe tabi'in ve taba'a tabi'in akide, amel ve sulukta intisap etme anlamına gelen selefilik Şere'i ve şerefli bir nispettir. Şere'i hiçbir gerekçeye dayanmadığı halde nakşibendilike intisap edip kendilerini çekinmeden nakşi diye isimlendirenlerin şere'i bir intisap olan selefiliğin adını bile tahammül edememeleri doğrusu şaşılacak bir şeydir. Yani ne demek? Yani biz kendimizi Vahhabi diye tanımlamıyoruz. Biz kendimizi Selefi diye tanımlıyoruz. Kendimizi Selefi diye tanımlarken özellikle sahabe tabi'in ve etba'at tabiîn, Allah ve Vesselam'in övdüğü ve kastımız da bu üç nesil olan şerefli nesle kendimizi nispet etmektir. Ancak kendilerini Nakşi diye tanımlayanlar nakşibendi diye tanım, tanımlayanlar niçin selefilik ismine tahammül bile edememektedirler kendilerini nakşi diye tanımlayanlar nakşi, nakşiliğe intisap ettiklerini söyleyenlerin şer'i hiçbir delilleri yoktur ancak bugün selefi menheç üzerine olmak bir gerekliliktir Allah, Allah azze ve celle'nin övgüsüdür ve aynı şekilde Allah Resulü sallallahu ve sellem ve ma ana ve ashabi dediği ben vasabımın üzerinde gittiği dediği yoldur. Üçüncüsü Muhammed bin Abdülvehab. Siz ve selef, selefleriniz yalan, düzmece ve iftira ile aksini anlatmaya çalışsanız da amelde Hanbeli mezhebi Akidede ise selef salihin yolu üzerinde olan bir ehli sünnet alimidir. Ne yeni bir din getirmiş, ne yeni bir mezhep kurmuş, ne de yeni bir söze davet etmiştir. Şirk ve hurafelerle mücadele etmiş. Şirk ve hurafelerle mücadele etmiş, tevhide ve sünnete çağırmıştır. Eserleri ve akidesi ortada olduğu halde Zeyni Dahlandan Hüseyin Avniye Hüseyin Avni ile ilgili dipnot var da paylaşayım. Hüseyin Avni ile bir grup talebesinin önünde yüz yüze yaptığımız bir görüşmede çıkardığı Vuraba dergisinde Muhammed bin Abdülvahaba yapılan iftiraları yüzüne vurmuş. O da çaresiz bunların hata olduğunu ve tasih edileceğini söylemişti. Bilmiyoruz tasih etti mi demiş. Orhan Kuru Göllü hocamız. Yani diyor ki, kendi dergilerinde bizzat diyor Muhammed bin Abdülvehhab'a iftira edilmişti. Biz buna cevap verdik ve bunları ispat ettik. O da dedi ki o zaman bu konuda düzeltme yapacak tahsih edeceğiz dedi. Ancak tahsih ettiler mi? Bilmiyoruz. Demiş. Eserleri ve akidesi ortada olduğu halde Zeyn-i Zeyn Dahlan'dan Zeyn-i Avni'ye kadar aleyhinde yazı yazanların istisnasız tamamı ipe sapa gelmez iftiralarla halkı onun kitaplarından sakındırmaya, onun ehli sünnet dışı sapık itikadları olan biri olduğuna inandırmaya çalışmakta. Uydurdukları bu e, düzmece mezhebe de vahabilik adını vermektedirler. Dördüncüsü ise selefilerin akidelerinin kaynağı haşe ve kelle Teymiye veya bir başkası değil Allah'ın kitabı ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir. Yani bir selefi ne teymiyecidir ne Muhammed bin Abdülvahhabçıdır ne İbn-i Kayyumcudur ne de, de İbn-i Bir selefi Kur'an ve sünnetin müntesibidir. Ayrıca örneğin bir ideoloji olan komünizm için fikirlerinin kaynağı filancadır denilebilir ancak bir akide ve menhec olan selefilik için fikir denilemeyeceği gibi Muhammed bin Abdülvahha aleyhissalatü vesselam'dan başka bir insanın da bunların kaynağı olduğu söylenemez. Evet. Dolayısıyla yani Allah Resulü aleyhissalatü bizzat getirdiği vahyi İbn-i nispet etmek veyahut ee, Muhammed bin Abdul nispet etmek gerçekten e, zulümdür. Gerçekten büyük bir buhtandır. Çünkü bu bir ideoloji değildir. Bu bir teori değildir ki Muhammed bin Abdul Vahhab rahimahullah bunu getirmiş olsun. Dolayısıyla bizim anlayışımız diyoruz ki biz diyoruz ki eee Ehzül kitabı <Sessizlik> ve sünneti ale fehmi ashabul ummeh. Kur'an ve sünneti ashabın anladığı gibi anlamak ve bunun önemini de önceki derslerimizde acizane hem bizler hem de diğer hocalarımız da bunun gerekliliğini, önemini ortaya koydular. Lütfen bir bakınız. Nakşilik eğer nakşilikten kasıt Selefim fethmiyse, el Rasul Ayn, baş ve göz üstüne. Ama bundan kasıt dini, işte falanca nakşibendi'nin anladığı gibi anlamaksa, Allah Azze ve Celle bizi bununla mükellef kılmamıştır. Ve bizim için de hujjat değildir. Dini, "Kâl Allah ve Kâl Rasûl", din Allah ve Rasûlü böyle dedi ve böyle emretti demektir. Ee, i̇nşallah. Gecenin bu vaktinde dersimizi Burada noktalıyorum ee, İnşallah en yakın Fırsatta da Hoşafçı'nın selefilere attığı iftiralar ve e, Devamını Burada kardeşlerimizle Orhan Kurugöllü hocanın Bunlara verdiği Selefiler ve Tasavvufçular kitabına Ali Hoşafçı'nın bu kitabına yaptığı reddiyeyi Burada e, Paylaşacağız Ve nakledeceğiz Allah Azza ve Celle bizi istikamet üzere kılsın. Allah Azza ve Celle biz kendisine şükrediyoruz ki başımıza gelenler selefin menhecini menhec edindiğimiz içindir. Allah'a hamd ediyoruz. Allah'a hamd ediyoruz ki aynen selefin anlayışı sebebiyle bizi tenkit ediyorlar. Bazı bidatlerden yani özellikle bütün bid'atlerden sakındığımız için bizi kınıyorlar. Akidemiz ashabın akidesi gibi olduğu için bizi kınıyorlar. Bundan ötürü ne kadar hamd etsek azdır. Ve hadihi vallahu alem ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala ali Muhammed. Subhanakallahumma bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estagfiruke ve etubu ileyk.